bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesutanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karakil. <gülüyor> Günaydın Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın ben Banu. Ben Yıldıray. Bir kez daha sizinle birlikteyiz çocuk kitapları hakkındaki programımızda. Önce geçen haftaki programdan sonra birdolapkitap.com'a bıraktığınız yorumlar için teşekkür ederiz. Çok güzel yorumlar bıraktınız. Çok sevindik ve çok rahatladık. Ayrıca çok olumlu eleştiriler de geldi. Yapıcı eleştiriler de geldi. Onlar için de ayrıca teşekkür ederiz. Bu arada laf arasında heyecanımız geçti. E, hayır geçmedi. <gülüyor> <gülüyor> e, bugün yine çok güzel kitaplarla geldik buraya e, ve bugün tabii ki bizi birdolapkitap.com'dan takip eden e, okuyucularımız çok iyi bilirler ve bugün dinleyicilerimiz de görecekler ki biz kitap hediye etmekten çok büyük keyif alıyoruz. E, bugün hakkında konuşacağımız kitaplardan birini e, program, programda söylediğimiz aralıkta telefon eden ilk dinleyicimize armağan edeceğiz. Başlayalım mı hangi kitap olduğunu anlatmaya? Başlayalım. Hediye edeceğimiz kitap da bu zaten. Ee, i̇lk kitabımız Tudem yayınlarından e, çıkmış bir kitap. Her şeyin öyküsü. Her şeyin? Her şeyin öyküsü ve kesinlikle her şeyin öyküsü. Çünkü e, kitabın künyesinde e, bir e, atıf mı denir? Bu kitap ilk hücrelere adanmıştır. Onlar olmasaydı bu kitap da olamazdı. Bu <gülüyor> kitap gerçekten her şeyin öyküsü. Ee, özel bir kitap ee, benim için yine e, se sevdiğim özel kitaplardan birisi. Ee, kitabın yaptığı şey tam olarak bu, her şeyin öyküsünü anlatıyor. Çünkü e, kitap büyük patlamayla başlıyor. E, kitap büyük patlamanın ardından hemen e, işte evrenin genişleyerek dışa doğru açılması, o sırada e, yıldızların e, işte gezegenlerin ortaya çıkmasını. E, ...anlatıyor ve çok kısa cümleler... ...çok net cümlelerle yapıyor bunu... E, ...örneğin şöyle yapıyor... ...patlama dışa doğru çok büyük bir hızla genişledi... <gülüyor> <gülüyor> ...ama tabi burada... E, ...kitabın resimlerini e, ve kitabın... ...hani fiziki yapısını da... ...gösterebiliyor olmak lazım çünkü... E, ...işin aslı zaten kısa cümlelerin... ...ardında çok... E, ...etkileyici görseller var değil mi? E, etkileyici görseller var... ...ve etkileyici bir sunuş var... ...bu görseller yani... Nasıl diyelim e, düz bir yüzey üzerine resimlerden bahsetmiyoruz. Çünkü bu bir üç boyutlu kitap pop-up. Denilen kitaplardan Dolayısıyla kitabın ilk sayfasını açtığınızda O büyük patlama gerçekten karşınıza Koca bir patlama olarak çıkıyor Ve tam ortasında bom yazıyor <gülüyor> Kıpkırmızı açılan Kocaman bir patlama sayfasıyla başlıyor Ardından gelen sayfalar da hareketli Kitap zaten 12 sayfalık bir kitap Her şeyin öyküsünü anlatmak için 12 sayfa gerçekten iddialı bir girişim evet. Ve bunu çok iyi başarmış Neil Layton kitabın yazarı Aynı zamanda da çizeri Neal Leighton'ı nereden tanıyoruz? tanıyoruz? Ee, şeyden Kaka ismi lazım değilin doğal tarihi. Can A, Çocuk'tan evet, çıkan Can kitabın çocuktan. çizeriydi değil mi? Evet onun da çizeri. Neal Leighton'ın çizgilerinden biraz bahsetmek lazım. Bu benim daha önce Tony Ross için yaptığım bir tanımlamaydı. Haylaz bir çizer <gülüyor> demiştim. Neal Layton için de aynısını söyleyebilirim. Gerçekten haylaz bir çizer olduğunu düşünüyorum. Çocuk çizgilerine çok yakın duruyor. Çok, hatta sanki böyle bir çocuk resimlemiş bu kitabı gibi duruyor da evet, denilebilir. Hatta bir çocuk resimlemiş denilebilir doğru. Neil Layton o anlamda baya iyi bir iş çıkarmış. Kitabın kağıt mühendisliği kısmını, bu hani pop-up kitaplarda rastladığımız bir tabir, kağıt mühendisliği kısmını Corina Fletcher üstlenmiş. Corina Fletcher Neil Layton'ın çizdiği resimleri. Bir güzel hareketlendirmiş. Şimdi kitabın e, devamı hani biraz daha anlatmaya devam edeyim içeriğini. Büyük patlamanın ardından işte evren ortaya çıkıyor. Yıldızlar, gezegenler vesaire. E, Dünyamızda bunlardan birisi ve burada hemen minik bilgiler veriyor. Kısa cümlelerle verdiği bilgiler. Güneş dünya ile aynı zamanda olmuştu. Bir yanda güneşini görüyoruz bir yanda dünyayı. Bu arada dünya kapalı bir sayfanın ardında üst sayfada e, dünyayı bir e, ateşten bir küre olarak görüyoruz açtığımız zaman dünya artık oluşmaya başlamış okyanuslar oluşmuş işte içinde ilk hücreler ee, i̇şte biz hücreyiz diye oradan el sallıyorlar bize. Ee, Ay da var ve ayla ilgili ilginç bir bilgi veriyor burada. Bazı insanlar ayın peynirden oluştuğuna inanıyorlardı. Bu elbette düpedüz bir saçmalık <gülüyor> diye. Çok da haylaz bir kitap. Kitabı... kitabın sağında sonunda zaten böyle hep e, kapakçıklar içinde ilginç bilgiler evet. veriliyor değil mi? Sürekli. Kitabın en önemli özelliği bu zaten. Yani her şeyin öyküsünü kısa cümlelerle anlatıyor mu? bu kısa cümlelerin tamamı çok güzel, çok eğlenceli. Ve aynı zamanda hareketli çizimler ve sağa sola yerleştirilmiş minik kitapçıklarla hmm. desteklenmiş. Örneğin hemen e, işte okyanusların oluşmasından sonra denizlerde ortaya çıkan e, canlılar sayfasına geliyoruz. O sayfada işte bir sürü tuhaf yaratık var. Bunlar e, işte bitkiler yani yosunlar ve işte balık türü e, bir takım canlılar var. E, bunlardan bir tanesi de şimdi şunu çeker misin? Siz göremiyorsunuz ne yazık ki ama Hışıklısın. onu çektiğiniz zaman evet. Bir tane balık var Yürüyor. karaya çıkıyor ve karaya çıktıktan sonra da ayakları ortaya çıkıyor. İniş takımları açılıyor bir yerde. E böylece <gülüyor> balığın o sırada bir konuşma balonu da çıkıyor. İşte bu dostum güneş, deniz ve kum. Evet. <gülüyor> Böyle de eğlenmişler evim evet. geçirirken. Böylece iki yaşayışlar ortaya çıkıyor. Yani tüm evrim sürecini de e, gerçekten görüyoruz. Aynı sayfada işte e, evrim teorisini anlatan minik bir kitapçık var. Koskoca evrim teorisini de minicik bir kitapçıkla toplam... Dört sayfa. sayfayla anlatmayı başarmış bize Neil Leighton. Bu sayfalar da yine e, aynı biçimde yani pop-up tekniğiyle hazırlanmış zaten. Hı hı. E, daha sonra dinozorlar ortaya çıkıyor. Burada e, ayaklarını çevirdiğiniz zaman koşan bir dinozor var. <gülüyor> Tekerlek ayaklı. <gülüyor> Tekerlek ayaklı. E, dinozorlardan sonra ortaya bir e, durum çıkıyor. Koca bir gök taşı. Dünyaya çarpıyor. Ama sayfanın köşesine bakacak olursanız bu konuda bilim adamlarının hemfikir olmadıklarını görürsünüz. Çünkü bir tanesi diyor ki o hayır böyle olmadı. Bir tanesi diyor ki evet evet böyle oldu. Diğeri diyor ki yok olmadı. <gülüyor> yani bu konunun tartışmalı olduğundan net olarak görüyoruz. Kitap bu anlamda çok iyi bir bilgi vermiş oluyor. Ve bunu o kadar eğlenceli bir yolda veriyor ki çok etkili bir yöntem evet, olduğunu düşünüyorum. Asla ben. kesin bir doğrunun olmadığını yani evet bu bir teori ve bu teori tartışmalı bu, bunun üzerine tartışıyoruz henüz diye bu sayfanın köşesinde görüyorsunuz fakat kalkıp buraya bu teori tartışılan bir teoridir yazmamıştı yazsaydı aklımızda kalır mıydı bilmiyorum ee, hemen peşinden e, işte taşıyla dinozorlar ortadan kalkıyor ve e, ortalık memelilere kalıyor. Ee, ve hani ben bazen konuştuğum zaman bir şeyler anlattığım zaman bana inanmama eğilimin vardır. Ama burada sana bir ispatta <gülüyor> bulunacağım. Ee, atların da farelere benzer yaratıklar olduğunu en başta söylerim ben her zaman. Sen de bana inanmazsın. İşte burada. <gülüyor> Hirakoteryum denilen canlı fareye benzeyen canlılardan bir tanesi. Daha bence, sonra ata dönüşmüş. Bence hiç fareye benzemiyor. Canım yani fare değil tamam ama yani. <gülüyor> Bu arada e, tabii burada kuyruksuz maymunlar... Ramapitekuslar ortaya çıkıyor aynı zamanda sayfanın bir kenarından çekiyorsunuz böyle çekilen bir parça var hemen Ramapitekuslar ortaya çıkıyor sayfanın ardından gelen sayfada birçok maymunla karşılaşıyoruz burada kuyruklu kuyruksuz bunların da en güzel özelliği yukarı doğru çektiğiniz zaman kafasından beyninin büyüklüğünü görebiliyorsunuz <gülüyor> mesela minicik beyin ufak beyin ufak beyin devam ediyor fakat derken Aa, bir tane insanla karşılaşıyoruz. Büyük beyin <gülüyor> bu şekilde e, tüm e, süreci aktarıyor işte buzul çağına geliyoruz vesaire hani insanlar artık diğer hayvanların kürküne ihtiyaç duyuyor derken e, mevsimler daha normal bir hale alıyor ki işte yerleşik hayata geçmişler bu yerleşik hayata sayfanın solunda başlıyorlar sağında koca bir kente dönüşüyor o, evet, o minicik sazdan evden e, evle başlayan yerleşik hayat. Ee, inanılmaz büyük bir köy, şey kente dönüşüyor. Trafik yoğun, işte gemiler gidip geliyor, araçlar köprü trafiği var mesela evet, burada. Evet, evet. Bir de insanlar küçük küçük ellerinde kitaplar okuyorlar, değil mi? Evet, evet. Binaların camlarından insanları görüyoruz, evlerin içini görüyoruz. Bir kısım insan bilgisayarlarının başında ama bir kısım insan da elinde. Her şeyin tarihi var onu okuyor. Ee, resimlerden birinde yalnız bir tane kolej var fark ettin mi onu? Şurada bir tane e, adam Aa, kasası evet. var. O muhtemelen Neil kitabın Leighton yazarı. Evet. evet evet o Neil Leighton. Hatta bir de en sağda bir tane matbaa var. Matbaanın kapılarını açabiliyorsunuz. Açtığınız zaman gördüğünüz şey her şeyin öyküsü kitabının basım hali. Orada bir de kitabı okuyan bir kişi de, <gülüyor> bir kişi de orada var. Ee, kitap şöyle bitiyor. Öykünün bundan sonrasında neler olacağını çok merak ediyorum. Sanırım bunun için beklememiz gerekecek. Sağda bir tane bulut var çünkü dünyayı görüyoruz yukarıdan. O bulutu aşağıya doğru çektiğiniz zaman ama bu birkaç milyon yıl sürebilir diye bir not çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öykü bitmiyor yani. Öykü bitmiyor. Öykü tabii bitmiyor burada. Fakat kitap çok güzel hazırlanmış bir kitap. Koskocaman bir hikaye yani her şeyin öyküsü şakası yok. Bunun, bu konuda çok ciddi değil etin. Ee, büyük patlamadan bugüne kadar her şeyin öyküsünü 12 sayfaya sığdırmayı başarmış ve çok iyi bir özet. Çok başarılı bir özet. E, kitabın pop-up olmasının da bunda büyük bir etkisi var aslında. Pop-up sözcüğünün tam Türkçe karşılığı nedir? Üç boyutlu kitap e, mı deniyor? Yani burada mesela üç boyutlu kitap yazıyor. Hemen künyede hareketli bir parça daha var. Hı -hı. Orada üç boyutlu kitap yazıyor. Ama pop-up e, bildiğim kadarıyla e, yani bir kaynaktan okuduğum kadarıyla pop-up aslında bir marka. Mesela kot pantolon diyoruz ya bugün. Hı -hı. Zamanında üreten ilk firmanın adıyla anıyoruz. Ya da işte kağıt mendil için. Herkes bilir ne dediğimizi yani o e, onun gibi bir markaymış aslında. New York'ta e, aktif olan iki dünya savaşı arasında New York'ta aktif olan bir e, yayın evinin tescilli markası pop-up. Hmm. E, fakat e, bu tabi yayılmış bir sürü e, pop-up kitap ortaya çıkmış ama pop-up kitapların da tarihi oldukça eski aslında. Yani e, ilk pop-up kitaplar kaynaktan aynı kaynaktan edindiğim bilgiye göre 13. yüzyılda görünüyor. Yani ben açıkçası e, Çinlilerin keşfettiğini bir sır olarak sakladıklarını ama Marco Polo'nun gezisiyle hani batıya getirdiğine dair bir hikaye bekliyordum ama öyle değilmiş. 10 yüzyılda e, pop-up kitapla el yazması kitaplarda varmış çünkü bir tür fal bakma, geleceği okuma aracı olarak kullanıyorlarmış. Bir mille, mille kitaba sabit bir disk var hı hı. ya diskin üstünde e, semboller var ya da diskin üstünde boşluklar var. Yani çevirince ya diskin üstündeki semboller bir yere denk geliyor ya da diskin üstündeki boşluklar bir sembole alttaki bir sembole denk geliyor. Böylece bir tür fal bakılıyor. Geleceğe dair işte kehanette bulunuluyor ya da çeşitli sırları kodları çözmeye çalışıyorlar bu yöntemle. Geçmiş. Evet 13. yüzyılda var. Sonra 15. yüzyılda 14. 15. yüzyılda katmanlardan oluşan bir pop-up kitap var. Bunlar... Anatomi kitaplarıymış. Yani işte insan deriz. Bugün de var yok Çocuk kitapları evet, da var bugün evet, öyle. Bu, öyle çocuk kitapları var. insan bedenini anlatan. Onlar gibi. açıl Açıldıkça iç organlara doğru gidiyorsun. 1820'de de doğrudan çocuklar için yapılmış ilk pop-up kitap. Londra'da bir yayın evi tarafından üretilmiş. Ee, buna kağıt mühendisliği e, diyoruz. Bu işi yapan, bunu üreten, tasarlayan kişilere kağıt mühendisi deniyor. Ama şununla karıştırılmasın. Mesela kağıt mühendisi diye arayınca işte Facebook'ta bir gruba rastladım mesela. Bu insanlar ama... Kağıt üretiminden söz ediyorlar. Kağıdı işlemekten kimyasıyla ilgili, kimyasıyla şey ilgili evet. Zaten. Kağıdı üretmekten söz ediyorlar. E, oysa burada kastedilen kağıt mühendisliği, üretilmiş kağıdı işleyerek e, doğru bağlantıları, doğru denklemleri kurarak onların hareket etmesini, e, işte kitap açılınca sayfanın kocaman ortaya çıkmasını sağlamak. E, Üç boyutlu, sağlamak. Bir, tasarım Üç boyutlu bir tasarım. Türkiye'de yapılıyor mu bu? Türkiye'de doğrudan bir bilgiye ulaşamadım açıkçası biraz araştırdım ama bulamadım. Fakat e, Mavi Bulut yayınlarının e, Okula Geç Kaldım diye bir kitabı var. O kitabın yazarı Fatih tamam. Erdoğan. Kitabı da tasarlayan bildiğim kadarıyla Fatih Erdoğan. Hatta kitabı e, zaten Türkiye'de bastılar o kitabı tamamen. Bu hani çok rastladığımız evet, bir şey değil. Çin'de yapılır genelde. Evet. E, ve e, yine Mavi Bulut'taki kitap atölyesinde kendileri o kitabı birleştirerek... ...parçaları doğru yerlere yapıştırarak o kitabı e, ürettiler diye biliyorum. E, onun dışında bildiğim bir örnek yok e, olursa ama öğrenmek isterim. Varsa <gülüyor> eğer öğrenmeyi çok istiyorum. Evet. Bu, bu, ha, bu kitabı tabii bir de şunu söylemek lazım belki ee, pop-up seven insanlar bir takım yorumlar okudum bu kitapla ilgili her şeyin öyküsüyle ilgili demişler ki işte bu kitap çok başarılı bir pop-up değil ee, hani daha iyi şeyler yapılabilirdi fakat bence orada bir mantık hatası yapıyorlar bu eleştiri yaparken bu kitap her şeyin öyküsü hakkında bir kitap ve her şeyin öyküsünü 12 sayfada anlatan bir kitap evet, çok evet. daha heybetli pop-uplarla vesairelerle Böyle bir kitabı niye daha karmaşık bir hale getirelim ki? Açıkçası birbirine çok uyumlu yazarla yani yazar çizer ve e, kağıt mühendisinin e, Neil Leighton'la e, Corinna Fletcher'ın çalışmasını çok uyumlu buluyorum. Sonuçta ortaya çıkan kitaba baktığınız zaman bugün e, hani bu bir yayın evi tarafından hazırlanmamış olsa acaba bir okul... ...da verilmiş bir ödev mi diye de düşünebiliriz. Çok başarılı bir ödev olmaz evet, mıydı bu? Evet, yani e, bir çocuk tarafından hazırlanmış... ...dönem ödevi projesi... ...öğrenci projesi gibi duruyor. Evet, çok güzel bir ödev olabilirdi bu. Şimdi e, istersen telefon numaramızı verelim. Tamam, e, 0212 343 4040 numaralı telefonu arayan ilk okurumuza... Bu kitabı armağan edeceğiz. Biz şarkıyı çalmaya başladıktan sonra... Te, ...numarayı bir kez daha tekrar edelim. S S 0212 <gülüyor> 343 40-40. Şimdi ilk şarkımızın anonsu da senin. ya Tek şarkımız yine. Evet şimdi e, 1964 yapımı e, Disney yapımı bir film olan Mary Poppins'den e, bir şarkı çalacağız. E, i̇smi biraz zor. Super Califragilistics Expialidocious. Evet. <gülüyor> It's supercalifragilisticexpialidocious Even though the sound of it is something quite atrocious If you say it loud enough, you'll always sound precocious Supercalifragilisticexpialidocious I'm yeah, um, the I was afraid to speak when I was just a lad My father gave me Nels a tweet and told me I was bad But then one day I learned a word to save me aching nose the, the biggest word you ever heard, and, heard and this is people. how it goes Oh, super gallifragilist, <X3> it gets me out of your chest Even though the sound of it is something quite atrocious If you can say it loud Long enough, you'll always have to be conscious the Super gallifragilist, it gets me out of your chest I'm a little, I'm a the I'm a little, I'm little word and all would say there goes a clever gent. When Dukes and Rogers pass a time of day with me, I say me special word and move me off the tee. Whoa! Even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always have a to Supercalifragilistice it's me allegotion. hum de I can say a madness, which is it backwards, but that's going a bit too far, don't you think? So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life. For example? Uh, yes? One night, I said it to me girl and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too. <laughs> Ee, evet şarkıda bitti şimdi Tudem Yayınlarından Her Şeyin Öyküsü adlı kitapta ilk kitabımız ve e, arayan ilk dinleyicimize bu kitabı hediye edeceğimizi söylemiştik Betül. Ensar'ı e, bizi arayan ilk dinleyicimiz olmuş e, Tudem yayınlarından her şeyin öyküsü e, Betül Ensar'ının oldu Şimdi ee, Gelelim ikinci kitabımıza e, Mary Poppins'ten bir şarkı Çaldık Mary Poppins'i anlatacağız Bugün e, Aslında e, sözünü ettiğim kitap Çok özel bir kitap yani çok eski Yeşil ciltli e, Herhalde 1960'larda 70'lerde 70 Basılmış bir cilt ve şu an yanımda değil Şu an Amerika'da <gülüyor> Evet Ablamın kitabıydı ve ben çok küçükken bana mutlaka okumalısın diye böyle elime tutuşturmuştu. Ondan sonra sanırım yani kaç kere okuduğumu hatırlamıyorum. Çocukluktan yetişkinliğe kadar ve farklı dönemlerde binlerce defa falan okumuşumdur artık. Neredeyse ezberleyecek kadar iyi biliyorum. Nasıl bir öykü var kitapta? Öykü Mary Poppins isimli biraz hani gizemli bir dadının etrafında dolanıyor aslında şimdi filmden biraz bahsedeyim hı hı. filmde Julian Rus ve Dick Van Dyke oynuyor demin şarkıyı da onlar söylemişlerdi Julian Rus hani filmde çok sevimli hoş zarif bir bayan olarak karşımıza çıkıyor ama Mary Poppins aslında hiç öyle biri değil yani güzel bir kadın değil aslında hı. Mary Poppins ile ilgili Aynı anda çok şey bilebiliyorsun ya da hiçbir şey bilemiyorsun. Yani yaşını bilmiyorsun, e, ailesini bilmiyorsun, nereden geldiğini bilmiyorsun. Sonra yani ökünün başına bir anda şemsiyesiyle gökyüzünden uçarak geliyor. Bir ihtiyaç mı vardı geliyor? Niye geliyor? Ee, Banks ailesi, kiraz ağacı 17, kiraz ağacı sokak 17 numarada oturan Banks ailesi böyle bir kaosun içinde evin işte e, iki çocuğu yeni doğmuş ikiz, ikizleri de var, dört çocuklu bir aile. Ee, ve çocuklar da baş edemiyorlar. Ev karışık bir halde ve bir gün bir anda bir önceki dadı da kaçmış sanırım öyle bir şey vardı. Ve bir gün doğu ile birlikte gökyüzünden şemsiyesiyle bir kadın elinde halıdan çantasıyla <gülüyor> veriyor. İşte ben yeni dadıyım diyor ve eve giriyor. Ondan sonra e, özellikle iki büyük çocuğun Jane ve Michael'ın Mary Poppins'te yaşadığı maceraları anlatıyor bu kitap. Ee, Peki bu e, biraz önce çok enteresan bir sözcükle. Bu tek bir sözcük. Bunun bir anlamı var mı yoksa? Super Califragilistic Expialidocious 34 harfli İngilizce'deki galiba en uzun sözcük bu. Gerçek bir sözcük mü bu? E, bu sözcüğü film için e, Sherman biraderler. E, Robert ve Richard Sherman. ...şarkıyı bestelerken iki haftada üretmişler bu sözcüğü. Peki anlamı ne? Çok acayip bir sözcüğü. <gülüyor> Aslında beş tane sözcüğün birleşimi yani beş kökten oluşuyor. Ee, ve toplamında anlamı yani tam çevirebildiğimi bilmiyorum ama... ...eğitilebilirliğin karşılığını zarif bir güzellikle vermek gibi bir anlamı var sözcük anlamı olarak. Ama filmde kullanılan anlamı söyleyebileceğiniz bir şey yokken yani söylenebilecek bir şey... <gülüyor> yani <Daha güzelmiş. gülüyor> evet e, ekşi sözcükte baktım ben hatırlamıyorum ama filmin Türkçe e, çevirisinde altyazılarda olağanüstü güzel fevkalader demsi diye çevrilmiş ha, ki bu da çok güzel bir güzelmiş. sözcük olmuş e, kitapta böyle bir sözcük yok ha, film için sadece evet yani aslında filmle kitabın e, neredeyse hiç ortak yani ortak yanı var tabi elbette belli temel değerleri aynı kalmış ama e, kitap çok farklı yani e, film Sabun köpüğü gibi bile denebilir kitabın yanında. Zaten kitabın yazarı da P.L. Travers filmin yapılmasından sonra Disney ile bayağı böyle ilişkileri bozulmuş ve daha sonraki filmler için izin vermemiş. Çünkü hmm. kesinlikle onun istediği şey olmamış. Ama kitaba geri dönecek olursak kitap... Bir sürü öyküden oluşuyor. Yani toplamda bir ailenin ve o aileye gelen dadının hikayesini anlatıyor ama... ...her bölümünde Mary Poppins ve çocukların yaşadığı ayrı bir maceraya tanık oluyoruz. Ve her seferinde Jane ve Michael için bir soru işaretiyle bitiyor macera. Çünkü bir şeyler olup bitiyor. Bir takım fantastik olaylar yaşanıyor. Ama... Olay olup bittiğinde Mary Poppins kesinlikle hiçbir açıklama yapmıyor ve çocuklar acaba bu gerçekten yaşanmış mıydı, yaşanmamış mıydı emin olamıyorlar ama mutlaka küçük bir işaret kalıyor geride. Hmm. Onu görüyorlar ve evet olmuştu bu diyorlar. Bu hikayenin bu yanı bana e, sihirli komşu muydu? Esrarengiz komşu. Evet, evet bir dolap kitapta bahsetmiştik. bahsetmiştik. Benziyor ama... Gün Işık kitaplığının. Evet yani orada da e, nereden geldiğini bilmediğin tuhaf bir adam evet. apartmana komşu olarak taşınıyordu ama... Mary Poppins'te, Mary ile Poppins'te ilgili zaten yazılmış çok fazla şey var. E, yani sadece normal bir çocuk kitabı değil aslında içinde çok fazla sembolizmin olduğu... E, yani mistik, astral, e, paranormal yani bu, bu kadar uç noktalara kadar gidebildiğini savunan görüşler var. Yani çünkü... Zaman zamanı yavaşlatma var. Zaman yolculuğu gibi bir şey var. Mesela bir bölümde Michael bir pusula buluyor ve o pusulayla e, Mary Poppins'in pusulası bu. Dünyanın dört ayrı noktasına işte kutuplara gidiyorlar, Çin'e gidiyorlar ve tekrar geri dönüyorlar. E, hayvanlarla konuşma var. E, yıldız, ikinci kitapta yıldızlara gidiyorlar ve yıldızlar arasında işte e, Mary Poppins'in mesela orada Venüs. ...Yunan mitolojisindeki Venüsün karşılığı olduğu söyleniyor bir yazıda. Hayvanat bahçesinde hayvanların doğum günü partisine katılıyorlar... ...ve orada Mary Poppins'in aslında bütün hepsinin lideri olduğu ortaya çıkıyor. Bir de bu kitapla ilgili güzel bir yorum vardı. Evet, o yorumu da bizim siteye ablam yazmıştı. Gerçekten çok iyi bir özet olduğu için burada tekrar okumak istiyorum... Popins çocukluğun renkli dünyasının yetişkinlerden kaynaklanan sorunlar, acılar, saçmalıklar, kayıtsızlıklar ve kötülüklere rağmen yaşatılabileceğini, mevsimler sürekli değişse de hayatın ve doğanın döngüsünün sürdüğünü ve doğru zaman geldiğinde doğru rüzgarın çıkıp sizi istediğiniz yere taşıyacağını anlatıyor. Aslında gerçekten çok güzel bir özet bu. Çünkü Mary Poppins'te şöyle de bir şey var aslında kitaptaki anne baba karakteri çok silik. Yani e, alabildiğine yetişkinler ve çocuklarla aralarında neredeyse hiçbir ilişki yok gibi. Yani yazar onları yok saymış ve gerçekten çocuk dünyasına e, doğrudan bakıyor. Ve Mary Poppins de m, bizim belki de hani büyürken kaybettiğimiz şeyleri kaybetmememiz gerektiğini söyleyen... ...böyle sonsuzluğa açılan bir pencere gibi e, çok özel bir noktada duruyor bence. Peki bu kitapla ilgili... Şunda da söylemeliyiz bu kitap var mı? şu anda Türkçede? E, bu kitap benim ilk okuduğum kitap zaten ilk cildiydi. E, o Türkçede şu an yok. E, bin, 2000, 2000 yılların başında e, sosyal yayınlar tarafından Mary Poppins adıyla basılmış bir kitap var ama e, adı Mary Poppins olmasına rağmen aslında serinin ikinci kitabı ve devamı da gelmemiş yani ne öncesi var ne sonrası hmm. var. Ee, yani ben de buradan <gülüyor> yayın evlerinden duyan varsa <gülüyor> Mary Poppins'i e, tekrar Türkçe'ye çevrilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani biraz iddialı bir laf olacak ama bence her çocuk ve her yetişkin e, hayatında bir kere Mary Poppins'i okumalı. Umarım bu kitap Türkçe'ye tekrar kazandırılır. Evet, e, yeni kitaplık bir seri bu arada. Ee, i̇lk 3 kitapta Mary Poppins işte geliyor, acil yani ihtiyaç olduğu anda geliyor ve zamanı geldiğinde gidiyor. Sonra ikinci kitapta geri dönüyor. Ee, sonraki yani ilk 3 kitapta Mary Poppins'in gelişleri ve gidişleri var. Ee, ondan sonraki kitaplarda e, yazar şöyle diyor. Zaten hani bir, birkaç defa geliş gidiş yazdığım için hani daha sonra bunu tekrarlamak saçma olacağı için diğer kitaplarda e, Mary'nin gelip gittiği dönemde yaşanmış olayları tekrar derleyip bir araya getirdim ee, yeni maceralar yazdım diyordu Aa, güzelmiş Peki yani 7 kitap 7 ciltlik bir kitap kazandırırsa çok hoş evet. olacak yani bu Umarım bizi dinliyorlardır yayın evleri ve birisi bu girişimde bulunur ee, bugünlük bu e bu süremiz kadar yine süremiz doldu. yine dolmuş. Biz <gülüyor> farkında değildik ama dolmuş. Ee, tekrar teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Evet e, bize e, görüşlerinizi, önerilerinizi bir dolapkitap.com'a e, her zaman yazabilirsiniz. Evet yorumlarınızı bekliyoruz onlara ihtiyacımız da var. Evet o zaman haftaya yine 10, saat 10'da burada görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bir Dolap Kitap Şirin çocuk kitabı. Hazal Ermesuranlı, Banu Aksoy ve Yiğitray Karakeç. <gülüyor>